Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Merhaba, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyasına hoş geldiniz. Bu akşamki konum Irmak Zileli e, Yunus Nadi roman ödülü'nü, roman armağanını. E, e, ödül. Ödül mü? Evet ilk armağanmış sonra ödül olmuş. Sonra ödül evet. olmuş. Peki Yunus Nadi roman ödülünün 2012'deki sahibi olan eşik romanıyla Irmak Zileli konuğum. Irmak hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle hep sana sorulan soruyu başımızdan bir savalım istersen. <gülüyor> ee, otobiyografik bir roman mı bu? <gülüyor> ee, otobiyografik bir roman tabii. Otobiyografik malzemeyi kullanarak yazılmış bir roman daha doğrusu. Hı. Ee, ama bir otobiyografi değil. Evet. ya da ee, anı kitabı değil ya da anı kitabı değil otobiyografik malzemeden kurgulanmış e, yeniden ge yaşanan gerçekliği yeniden kurgulayarak bize farklı bir biçimde edebiyatın romanın çerçevesi içerisinde anlatan bir e, ne denir kitap <gülüyor> Peki e, bu aynı zamanda hem bir kolaylık hem bir risk hı hı. E, bunu almayıp yahut neden aldın bu riski Diyeyim. Hı hı. Yani bunu almayıp hani e, önce başka şeyler e, yazmalıyım ve kendimi denemeliyim de hı diyebilirdin. E, yahut bu riski alıp e, eşit gibi son derece başarılı bir şekilde bunun üstesinden de gelebilirdin ki bunu hı hı. E, yaptın ama başlamadan önceki süreç nasıl işledi? Aslına bakarsan o kadar planlı olmuyor bu iş. Yani e, ben şimdi bir roman yazayım bu romanda otobiyografik olsun mu olmasın mı diye tasarlayarak olan bir Tabii. şey değil. Ee, bir hikaye var ortada ve bu hikayeyi e, anlatma ihtiyacı duyuyorsunuz hı hı. ve e, bir yerden başlanıyor şöyle olmuyor yani ben şimdi bunu anlatacağım sonra ne olacak ya bu tür hesaplar yaparak e, gerçekleşmiyor bence bu süreç hı hı. ya da ben en azından böyle yapmıyorum. E, i̇kinci roman için de aynı şey geçerli. Henüz ikinci romanda ben ne anlatacağımı, ne yapacağımı... ...hikayenin başını sonunu hiçbir şey bilmiyorum. E, biraz sezgiyle ve el yordamıyla ile ilerlemek hmm. e, e, gerekiyor. Mesela eşiğe başlarken de ben e, otobiyografik bir hikaye anlatayım diyerek başlamadım. Hmm. Başladım ve yaz, yazdım. Yazarken kendim ha bu otobiyografik tarafı olan bir şey oluyor hmm. dedim bir noktadan sonra. E, ve yani... Şu, ama bunun avantajları da var tabii ki, dezavantajları da var. Riskler sonunda değerlendirilebiliyor. Evet, bir risk almış oldum. O riskte şu, e, otomatikman bir ön yargı yaratıyor insanlarda. Nasılsa yaşanmış bir şeyi anlattığınız tabii. için e, sanki bu sizin yeteneksizliğinizin, aslında çok da matah bir şey yapmadığınızın, e, ...ifadesi gibi yani böyle bir... ...ön yargı yaratabiliyor. Tabii yani çok kolay kolay bir, geliyor evet. Kolay bir etiket var. E, Gün Zileli'nin kızı... ...çocukluk anılarını yazmış. Yani işte... E, ...sonuçta yaşanmış bir şeyi anlatmak... Insanlara, ...insanlara göre sanki... ...daha kolaymış gibi geliyor. Hmm. Aslında... E, ...tabii ki kolay tarafı var. Kolay tarafı şu. Roman yazmayı... E, ...ben... Hikaye uydurma kısmıyla çok fazla cebelleşmeden öğrenmiş oldum bu ilk romanla. Hı, hı. Ya da öğrenmeye başladım diyeyim. Ee, aslında tesadüf değil. Pek çok yazarın ilk romanı otobiyografik. Bunun bir anlamı hı. olmalı. Yani buradan dönüp baktığımız zaman e, soruyu tersinden soralım. Neden insanlar acaba ilk romanlarında kendi öz yaşamlarından yola çıkıyorlar? E Çünkü e, işin... ...çok önemli bir kısmını halletmiş oluyor. Baştan sona bir hikaye kurgulaması, uydurması daha doğrusu gerekmiyor. Şeyle ilgilenmiş oluyorsun o zaman, kurgu yapma kısmıyla, diliyle... ...yani romanın diğer unsurları üzerinde çalışma imkanı oluyor... ...ve ilk deneyiminde bir bakıma önde başlamış oluyorsun. Bir, bir adım önde başlamış oluyorsun ve bu bir rahatlık. Ama öte yandan gerçeği olduğu gibi anlatmaya kalkarsan... Yani kurgulamadan hmm, senin hmm. hikayen olarak anlatmaya kalkarsan da e, büyük bir zaafa düşmüş olursun. Onu bir roman olduramamış olursun. Bunu bir roman oldurabilmek de işin emek kısmı, e, uğraşma kısmı. Yani dolayısıyla aslında hem kola hem zor bir şey otobiyografik malzemeyi kullanarak roman yazmak. E, i̇kinci bir risk de tabii, iki e, okuyanlar işte şöyle bir şüpheyle yaklaşıyorlar. Acaba ikinciyi yazabilecek mi? Evet, en büyük şeylerden biri o, beklentilerden evet, biri o. Çünkü şöyle bir şey oluyor, e tamam hadi bu kolay olandı, e, dilini, dili güzel, kurgusu iyi, peki. E, ama acaba yeni bir hikaye uydurmayı başarabilecek mi? Benim de buradaki yaklaşımım şu, bu herkes için geçerli. İkinciyi yazdığınız anda üçüncü için geçerli. Tabii. Bunun sonu yok. Çünkü her zaman e, bununla ilgili rasin, ressam, ressam şöyle bir şey söylemişti. Bir resmi tamamladığım zaman... Bir daha resim yapabilecek miyim? bundan her zaman şüphe ediyorum ve bunun söylediği zaman 80 yaşındaydı. <gülüyor> e, ve ben kendime ressam diyemiyorum demişti. Dolayısıyla yani bunun sonu yok e, her zaman bu soruyu herkese sorabiliriz. bunu söyle Yani bu riskleri evet göze aldım e, çok da önemsemiyorum açıkçası. Peki bu sana hep söylenilen bir şey bir ilk roman için son derece olgun sesi oturmuş dili oturmuş bir yapıya sahip eşik romanı adeta bir yazarın dördüncü beşinci romanı gibi peki bunun nedeni eşik üzerine uzun yıllar boyunca defalarca çalışmış olmak mı yoksa uzun yıllar boyunca bir şey mi? Ee, ...bagaj çalışmasının <gülüyor> yapılmış olması mı? Ee, evet herhalde bu ikincisi. Ee, şöyle bir şey... ...ben mesela bundan bir 5-6 sene önce... <gülüyor> e, ...işte edebiyat alanında... işte ...Radikal Kitap e yazılar yazmaya başladığım dönem... E, ...veya Remzi Kitap Gazetesi'ni çıkarmaya başladığım dönem... ...hep şu soruyla karşılaşıyordum... ...ee sen kurgu yazıyor musun? Bu bana tuhaf bir soru olarak, yani bana tuhaf geliyordu. Yani böyle bir amaç mı var? Hani herkes kurgu yazmalı, herkes roman yazmalı, herkes öykü yazmalı. Benim öyle bir amacım hiçbir zaman olmadı. Yani o anlamda bir amaç, bir hedef belirlemedim kendime. Ben iyi bir okur olmaya çalıştım. Ee, ve okuduğum e, ve sevdiğim veya beğenmediğim romanlar üzerine özellikle yazdım, tartıştım, düşündüm. Edebiyata, Edebiyatın bu kısmına emek vermeye çalıştım. Kendimi bu anlamda geliştirmeye çalıştım ve biriktirdim. Ee, galiba bu okurluk süreci, e, e, yani rom, nasıl bir roman roman yazmak, e, roman poetikası diyeyim ya da evet. bunu oluşturmada bana yol gösterdi. Nasıl, e, dili nasıl kurmak istediğim, yani benim roman anlayışım nasıl, e, dil anlayışım nasıl bunlar üzerine kafa yormamı sağladı. İyi ya da kötü örnekleri göre göre bir e, okuma zevki geliştirdim. Okuma dil zev duygusu. Dil duygusu evet geliştirdim ve bu tabi okumaktan hoşlandığınız şey ya yazmak istersiniz. E, dolayısıyla yazarken de bu bana yol gösterdi. Yani ben neleri okumaktan hoşlanıyorum... ...ne tür bir dili seviyorum... E, ...ve burada onu nasıl hayata geçireceğim... ...bunu bu konuda çalışmamı sağladı. Emek vermemi sağladı. Eşik üzerinde e, yoğun olarak yani eşik adıyla... Yani ...bu romanı Hı -hı. yazma sürecim iki yıldır. E, ama yani aslında bir roman için bence kısa bir süre. Yani ortalama diyelim. Çok uzun diyelim. bir süre değil. E, ama... Bundan sonrasında da mesela şimdi hemen yeni bir romana başlamayı düşünmüyorum. Yine biriktirme dönemine girdiğimi düşünüyorum. Okuyarak, geliştirerek kendimi. Çünkü bunun sonu yok. Her, pek çok şeyin olmadığı gibi. Kendinize katmadan bir şeyleri... Yani şöyle diyorum hatta... Gözümü, kulağımı, bütün duyularımı... Şimdi ben dünyayı açtım. Her şeyi emmek, kendime katmak zorundayım ki... Yeni bir romanda kendimi tekrar etmeyeyim. Eşiğim bir taklidini yapmayayım. Eşiğim... Eşikten öncesindeki döneme geldim tekrar yani hmm. e, biriktirmek okumak beslenmek e, galiba bu sayede o dediğiniz şey gerçekleşti yani o olgunluk oluşabildi. Peki e, otobiyografik özellikleri e, nihayiz bir roman olduğuna göre e, eşeğin ana karakteri e, olan Eylül ile Irmak kız arasında e, birtakım benzerlikler ve yakınlıklar. E, ...olmalı diye Hı -hı. tahmin ediyorum. E, ama üçüncü şahıs e, dili üzerinden kurulmuş bir roman. Bu süreçte e, Irma'a ya yahut Eylül'e... ...o uzaklaşma, o mesafeyi Hı -hı. sağlama e, konusunda nasıl bir süreç işledi sende? E, bu da aslında tabii çok yine planlayarak olmadı ama... ...şimdi dönüp baktığımda böyle değerlendiriyorum. Ben şunu yapmışım diyorum. E, şimdi... Eylül'ü yaz yazarken e, Eylül'ü yazabilmem için benim önce Eylül'ün ırmak olmaktan çıkması gerekiyordu. <gülüyor> Dolayısıyla e, Eylül'ün dışına çıktım. Eylül'ü yabancılaştırdım galiba. Ama sonra hani herhangi bir yazarın herhangi bir roman karakterini iyi anlatabilmesi için kendini onun yerine koyması gerekir ya. Ben de e, bu sefer Eylül'ün dışına çıktıktan sonra bu kez tekrar Eylül'ün kimliğine bürünerek e, yazmaya çalıştım. Bu e, yani aslında her otobiyografik olmasaydı bunun ikinci aşamasını gerçekleştirmem gerekecekti. Evet, Doğrudan o olacaktı. Evet ben iki aşamalı bir süreç yaşadım. E, üçüncü tekil olması tabii ki çok önemli. E, şöyle birinci tekil olsaydı e, kendimi çok fazla özdeşleştirebilirdim Eylül'le. Evet. Ve bu duygusal e, bir dile kaydırabilirdi. Ağlak bir dile kaydırabilirdi beni. Bundan kaçındım. E, ama aynı şekilde üçüncü tekil olmalıydı ki hem bir... E, mesafe koymalıydı yaşananlarla benim arama hem de ama e, o ö, yani kendimi Eylülün yerine koymayı da halledebilmem gerekiyordu. Bunun için de böyle bir dil seçtim yani üçüncü tekil ama Eylülün sesi hı hı. ya da işte Hasan'dan bahsedilirken Hasanın sesi Atila Atilanın bakışıyla anlatıldığı bölümlerde Atilanın sesi. Bu üçüncü tekilin böyle bir özelliği olmuş oldu. Aslında yani kişilerden evet. kişilere geçerken onların ruhuna bürünen bir ses oldu ama... ...bir noktadan sonra da Eylül'de sabitlendi. Peki, e, şimdi Roman Kahramanları Dergisi'nin e, ilk 6 sayısında... E, ...sen dergide hatta hı hı. kurucu e, ekibindensin evet. bildiğin kadarı değil mi? Evet. E, şimdi geçtiğimiz hafta da Bülent Yıldız e, konuğumdu. Şimdi Bülent gibi, senin gibi e, işin hem... Kur'an eleştiri e, tarafıyla hem değil aslında il, ilk önce Kur'an ve eleştiri tarafıyla e, şey yapıp e, ilgilenip bizlerin de e, ismini o yolla bildiği e, kişilerin sonradan e, roman yazmış olması da başka bir risk aslında. Hı hı. E, hem bizim açımızdan hem sizin açınızdan. E, çünkü e, örneğin işte. Adı üzerinde Roman Kahramanları diye bir e, dergi çıkarırken e, bir yandan da bir roman kahramanı kurmaya başlıyorsun. E, tamamen roman e, karakterleri, e, kişileri, şahısları e, ile uğraşırken e, kendi şeyini, kendi romanındaki Eylül karakterini e, kurmak ve o etkileşimden uzak durmak hı hı. E, zor olmuş olmalı diye tahmin ediyorum. Yani başka karakterlerden etkilenmek evet, anlamında yani. mı? Ee, e, bilmem ki yani öyle hiç düşünmedim açıkçası ama e, beslemiştir herhalde. E, çünkü daha doğrusu şu yani o editörlük, eleştiri, kuram Hı -hı. kısımları işin mutlaka besliyor. Çünkü bence zaten böyle de olması gerekiyor. Yani roman yazan bir kişinin e, şunu dememesi gerekiyor. Ben sadece yazma kısmı ile ilgiliyim. Hı -hı. Ben sadece kendi romanımla ilgiliyim. ...başkaları ne yapıyor ile çok ilgili değilim. Tabii kimse bunu böyle asla ifade etmiyor. Tabii. Herkes çok ilgili olduğunu söyler ama... ...gerçek anlamda ilgili olmaktan bahsediyorum. Ee, gerçekten ilgilenmek ve kafa yormak gerekiyor. Ee, tartışmak sürekli olarak o gözle... ...yani bir, bir bakıma da e, kuramcı gözle... ...bir bakıma hmm. eleştirmen gözüyle... ...editör gözüyle bakmayı hiç kaybetmemek gerekiyor. Başkalarının eserlerine bakabildiğiniz zaman... Bunu ama kendi eserinize de kendi yazınıza da metninize de çevirebilmeniz lazım galiba yani bu anlamda mesela benim için e, o deneyim çok yararlı oldu ve bunu sürdürmek de istiyorum hı hı. şey kısmı yani yaratıcılık kısmı güzel tamam yaratıcılık çok önemli ve bir yetenek ama bir Allah vergisi değil. Yetenek başka bir şey. Yani yetenek dediğiniz şey bilgiyle ve e, öğrenmeyle gelişebilen bir şey. Doğuştan getirdiğiniz çeşitli özellikleriniz olabilir ama siz bunun üzerine hiçbir şey koymazsınız, o orada kalır. Evet. Dolayısıyla Kur'an'la uğraşmak, eleştiriyle uğraşmak sizin yeteneğinizi de besleyecek bir şey. E, bu kısmı es geçiliyor ve e, sanki ben yaratıcıyım zaten bu anlamda bir entelektüelliğimin olmasına gerek yok gibi bir e, bir kolaycılığa kaçılıyor evet. galiba. ...bunu yapmamak lazım... ...yani ben yapmamaya çalışacağım en azından... ...onu söyleyebilirim Bir takım işte postmodern adı altında... Hı hı. ...diyorum sadece... ...yani bütün postmodern şeyi... ...silip atmak için değil... Hı hı. ...o çerçeve altında... ...o isim altında... ...bir takım oyunlar... ...kurgu yahut dil oyunlarıyla... ...bir dolu metin... ...şey yapabiliyor... Hı hı. ...ortalıkta gezinebiliyor... Hı hı hı. ...tabii gezinmek serbest... <gülüyor> <gülüyor> ama yani e, bunlar da mutlaka katkı ve e, bize çok şey söylüyor Yani onlara da bakmak lazım Hani böyle bir e, dar bir bakışım yok e, Hani e, roman şöyle yazılmalıdır Şu özellikleri olmalıdır İşte e, şunu kesinlikle yapmamalıyız gibi bir şeyim yok Her şeye aç açık olmak lazım ama Aynı zamanda her şeyde tartışmak gerekiyor evet. e, Ve tartışırken de şey boyutunu işin Kur'an ve entelektüel boyutunu da eleştirel boyutunu da asla kaçırmamak gerekiyor. Belki de hani o açıdan Türkiye'deki eleştirinin eksikliğini ben çok hissediyorum. Maalesef. Ama belki burada akademisyenlerle yazarla yani yaratıcı yani kurgu yazarları diyeyim hı hı. arasındaki ilişkiyi iletişimi belki daha sıkı hale getirmek lazım böyle bir evet. mesela ben eşği yazarken kendi etrafındaki arkadaşlarımdan bu anlamda yararlandım işin bu kısmında olan arkadaşlarımdan hı hı. çok yararlandım ee, peki şeyde şimdi eşikte 1980 darbesi ortamında büyüyen bir Eylül hı hı. karakterinden bahsediyoruz ve romanın içerisinde sayısız ayrıntılarla bezenmiş bir metin söz konusu ee, elbette ki kendi e, yaşamından e, bunun şeyleri var. E, oradaki fotoğraflar, kafandaki zihnindeki hatıraların verdiği bir e, rahatlığın da e, etkisi var. E, ama örneğin yazarken e, hani elemek, çöpe atmak da e, gerekir ya. <gülüyor> gerekir ya e, çünkü örneğin işte şey de var e, eşiğin içerisinde... E, ...Türk solcu erkeğinin feminizmle <gülüyor> e, na dair de e, şeyler var. E, anılar vesaireler var. E, Attığın şeyler var mıydı? Çok yani, o, o döneme çok dair oldu. şunlar da var aslında ama... E, attığım çok şey oldu. Şöyle söyleyeyim. Zaten bir bu kadar daha atıldı. Yani. E, 350 sayfalık bir roman. Evet. E, 350 sayfa daha atıldı. Yani Word dosyasına 180 sayfaydı o. Atıldı Bu yani şu Silmeyi bilmek çok önemli bir şey bence evet. Kendi yazdığın şeye hayran olmamak çok önemli Bunu birkaç kere daha konuşmuştum Bir yerlerde konuşmuştuk Bu, bu cesaret Yani bu Aslında kendine saygı duymanın evet. Bir sonucu olmak zorunda e, döneme ilişkin olarak da Şöyle bir şey Bazen e, yazarken Şu hataya düştüğümü hissettim Biraz hani orada Bu romanın derdi ne Bu romanın derdi Eylül'ün hikayesini anlatmak hı hı. Eylül cephesinden Bu iş nasıl oldu Yani bir 12 Eylül romanı yazmak Ya da bir Türk Solu tarihi anlatmak değil evet, de, evet. Derdim Dolayısıyla sadece eşin görebildiği e, Kadraja giren ne varsa Ona yer vermem gerekiyordu Onun kadrajın dışında kalan Bölümleri attım mesela yazdım hı. diyelim ki siyasi tartışmalara ilişkin yani baba ve dayı arasındaki siyasi tartışmaları daha ayrıntılı verdiğim bölümler vardı sonra baktım ki buna hiç gerek yok çünkü o bizi ilgilendirmiyor bu roman açısından ilgilendirmiyor hı hı. hatta bu uyarıyı bana bir arkadaşım yaptı dedi ki sen Türk sol tarihim yazıyorsun Eylül'ün hikayesini yazıyorsun hakikaten dedim ne kadar doğru bir şey bu ee, o zaman mesela bir 30-40 sayfa mesela böyle bölümler vardı. Attım iyi ki atmışım. Ee, o zaman bu roman gerçekten e, şimdi şimdi biz burada konuşuyor olmazdık. Bence kötü bir roman rafine olurdu. Rafine bir hale gelmeye başlıyor. Hem rafine hem de amacı, amacına ulaşmamış olacaktı. Ee, şuna çok dikkat et, ettim. Ee, benim yani elle katkısı olan her satır kalsın... ...Eylül'ün hikayesini anlat, anlamamızı sağlayan her satır olsun. Ama anlamamızı sağlamayan hiçbir satır olmasın. Dolayısıyla o e, mesela feminizm meselesi... ...o bahsettiğin örnek... E, ...anlamlı bir örnek. Yani evet. o bir çeşit olsun diye konulmuş bir şey değil. Eylül'ün hikayesi açısından anlamlı bir bölüm orası mesela. E, Demir Özlü söylemişti yazısında... E, ...acaba daha kısa olabilir mi diye düşünmüş eşik... ...o hmm. eşiği okuduktan sonra... E, ...dönmüş bakmış... ...ve beni aldığım en güzel eleştiri bu... ...olumlu eleştiri... Ee, ...çıkarılabilecek tek bir paragraf bile olmadığına karar vermiş. İşte evet, amacıma hakikaten... ulaşmışım... ...eğer yani Demir Özlü tabii dediyse... ...bu doğruysa ve herkes böyle düşünüyorsa ne mutlu bana. Yani bu, bu, bu kesinlikle Demir e, şey yapmış... E, ...hakikaten özetlemiş aslında. Buna çalıştım yani onu söyleyebilirim. Fazladan hiçbir cümle olmasın istedim. E, çünkü... E... Eşik gibi e, eşik bir dönem romanı değil ama e, arka planında bir dönemin döndüğü bir hı hı. E, yapıya sahip. E, o yüzden işte az önce söylediğin gibi e, ister istemez kalem seni bir tür e, belgeselciliğe doğru, gazeteciliğe doğru çeki verir. O yüzden özellikle onu evet. şey yapmak istedim. Evet tabii yani bir de e, şöyle bir tarafta da var. Hele her bir yazarın bir egosu var. Her insanın var. bir egosu olduğu gibi her yazarın da bir egosu var. Orada bir şeyleri konuşturmaya çalışabiliyorsunuz. Ben bak bunu da biliyorum. Ee, i̇şte bununla da e, mücadele etmek gerekiyor galiba yazarken. Önce kendi kalemini kırarak evet, evet. devam edebilmek. Evet, kesinlikle. Aa, pekala, e, şeyin e, şimdi şeyin e, e, eşik romanının üzerine e, yazılıp çizilen şeyleri hem baktım hem bakmamaya çalıştım. Ama en büyük şeylerden biri e, romanın sonunun bazı okurlara e, hmm. çağrıştırdığı e, haliyle e, bunun devamını da bekliyoruz <gülüyor> şeyi var. Evet e, ama olmayacak. <gülüyor> Şimdiden? <gülüyor> olmayacak çünkü devamı e, olacağını düşünerek yazmadım zaten. E, şunu söylediler çok bir anda bıçak gibi kesilip e, bitiyor. Ya e, peki Eylül sonra ne oldu ama filan gibi hani... Devamında ne oldu? Bir merak duygusuyla hmm, yaklaşıyorlar. Hmm. Bence devamında ne olduğunun çok bir önemi yok. O kısmını her okur kendisi hayal etsin istedim ben. Yani. E, çünkü mesele o değil. Yani mesele Eylül'ün bugün ne yaptığı veya ne yapmadığı değil. E, onun ipuçları var. Yok değil ama... E, ...onu anlatmaya kalksaydım ben... ...bir anda böyle çok didaktik bir şeye dönüşecekti. Evet, e, sanki böyle hani bir illa bir sonuca ulaştırmam gerekiyormuş. Rus klasiği gibi bir şey çıkardı ortaya. <gülüyor> yani evet yani... E, o, ...ona... Onu istemedim ve biraz da zaten bütün metin boyunca ona e, dikkat ettim. Okur boşlukları doldursun, okur biraz e, benimle birlikte romanı yazsın, e, kendi sahnelerini kursun. E, mesela onun için çok fazla betimleme, çok fazla ta tasvir yok, yok. ama e, öte yandan da umuyorum ki e, çeşitli mekanları kendi hayalinde canlandırabilsin okur. Yani ben Kesinlikle. ona söylemeden kendisi canlandırsın. Yani bugünlerde yakın zamanlarda Türkçe edebiyatta baş göstermeye başlayan böyle bir bir plastik edebiyat halleri var ki şeye izin vermiyor boşluklar metnin içerisinde boşluklar bırakmaya izin vermeyen bir şey bir kafa yapısıyla hı hı. oluşturuluyor ama eşikte hakikaten yeterli ve gerekli derecede boşluklar söz konusu. Ki bu sayede de sonrasını yazmaya aslında ihtiyacım kalmamış oluyor. Evet aynen öyle. Bu arada mesela bununla ilgili çok enteresan, benim çok hoşuma giden bir okur yorumu oldu. Şimdi bana şunu sordular. Niçin karakterlerin tipini hiç tarif etmiyorsun? Evet. E, çünkü hikaye açısından bir anlamı yok. Karakterinin esmer olması ya da sarışın olması arasında bir fark yok benim açımdan. Okur kendisi onun kafasında ki bir evet. Hasan yaratsın. Birisi dedi ki e, Hasan'ı... ...pek yakışıklı hayal etmemiş. Atilla'yı karizmatik, karizmatik ve yakışıklı hmm. hayal etmiş. Ve Hasan Roman'ın sonlarına da doğru baya bir çirkinleşmiş. <gülüyor> Şimdi bu o kadar güzel bir şey i̇şte ki... Bu, i̇şte bu, işte bu. Bunu yapabildiyse eşek ne mutlu bana, gerçekten ne mutlu bana. Kesinlikle işte o e, metinle ve karakterlerle e, okurun ilişki kurmasını evet. sağlayabilmek evet. için... ...bu boşlukları bırakmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama maalesef e, süre boşluğumuz doldu... <gülüyor> Ee, ...Irmak bir e, yeni e, yazarla, e, Türk Edebiyatı'nda e, yeni bir yazarla sohbet etmiş olmaktan dolayı e, mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür Seni ederim. Senin gibi bir kalemle. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Efendim bu akşam Irmak Zileli ile e, ilk romanı, yeni romanı e, Eşik üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. iyi akşamlar.